Sezonun son programındayız ve yine Dağıstan'dayız. Sizi Şamillerin, Gazi Muhammedlerin köyü Gimri'ye ve 5000 yıllık kent Derbent'e götüreceğim. Bu bölge yüzyıllardır kanla sulanmıştır. Ama en önemlisi burada emperyal güçlerin oynadığı oyunlar geçmişle aynıdır. 19. yüzyılda İngiltere bu coğrafayı kontrol etmek için Osmanlılarla Rusları birbirine düşürmüştü. Kafkas halkları ve özellikle Dağıstan küresel politikaların tam ortasında... Şimdi onlarla buluşacağız, dağların zirvelerine çıkacağız, Hazar'ın eteklerine ineceğiz, Gimri ve Derbent'le yüzlerce yıllık dostlarımızla dertleşeceğiz. Önce Dağıstan'da gezip gördüklerimizin bir özetiyle başlayalım. Bu ülkede son 10 yılda başta Kale olmak üzere tüm büyük şehirler küresel bir saldırının hedefi olmuş Küresel güçler önce ekonomiyi alt üst etmişler, büyüyen işsizlik beraberinde kültürel yozlaşmayı getirmiştir. Bu saldırıdan sadece geleneğe sıkı sıkıya bağlı dağ köyleri, ...ücra köşeler korunabilmiştir. Büyük şehirlere serbest piyasa ekonomisi gelmiş, kumarhaneler açılmış, pahalı dükkanlar mega market inşaatlarından geçilmez olmuştur. Eskiden geçindiren maaş artık ekmeğe, patatese yetmez olmuştur. Birileri yiyecek ekmek bulamazken birileri para denizinde yüzer olmuştur. Dağıstan'da büyük şehirler başta Amerika olmak üzere batılı çıkar gruplarının istilasına uğramıştır. Gençlik umutsuzluğa itilmiş, özel kanallar Amerikan rüyasının reklamcıları olmuşlardır. Sokaklar küçük Amerika hayaletleriyle kaplıdır. Emek alamayan halk sokaklarda en pahalı Fransız parfümlerinin reklamlarıyla karşılaşırlar. Gençler SMS chat yapmalı, pop konserlerine gitmeli, televizyonda VJ'leri izlemeli, UNESCO konserlerinde dağıtmalıdırlar. Kale'de bizi kabul eden 3 aylık Cumhurbaşkanı Muku Aliyev, Sovyetlerin çöküşüyle ortaya çıkan boşluğu şöyle anlatmıştı. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bir boşluk oldu. Ülkeye serbest piyasa ekonomisinin kriterleri girdi. Şahsi menfaat peşinde koşanlar at koşturmaya başladı. Ama geniş halk kitleleri bozulmaya karşı direniyor. Global baskılara halk tarihsel sağduyuyla cevap veriyor. Dağistan'ın Kafkasya Türk dünyasına mahsus sağduyusu sosyal devleti ayakta tutuyor. Sosyal devlet artık sadece uzak dağ köylerinde varlığını koruyabiliyordu. Geçen programda sizi Hayhi'ye götürmüştük. İşte oradaki ağırlanışımız, halkın kenetlenişi hala varlığını sürdüren, hala ele geçirilememiş değerlerin simgesiydi. Dağıstan direniyordu, biz o direnişin kalelerine gittik. Bunlardan biri de Gimri'ydi, Şamil'in memleketi. Bir zaman tüneline giriyorum. Aslında Gimri'ler için bir ilk olduğumu Muhtar Abdullah Bey'le karşılaşınca anlıyorum. Gimri'ye Türkiye'den ilk kez bir misafir geliyor. Dağların arasında saklı kalan Gimri'nin dışında Gazi Muhammed'le ile Şeyh Şamil'in resimlerinin süslediği baraj inşaatının yanında karşılandık. Sanki başka bir zamana ışınlanmıştık. Şeyh Şamil'in türbesi önünde efsaneler dinliyorduk. Reşamil 1797'de Gimri köyünde doğmuştu. 37 yaşında bölgenin lideri oldu. Yanında naibleri 25 yıl boyunca Ruslarla savaştı. Sonunda 1859'da teslim olmak zorunda kaldı. Önce ailesiyle Rusya'ya yerleşecek, haç için gittiği Mekke'de ölecekti. Kafkas kavimlerinin Ruslarla trajik savaşı İngilizlerin bölgeye gelişiyle şiddetlenmişti. Kafkasya'yı 18. yüzyılda kan gölüne çevirenler aslında İngilizlerdi. İngiltere etkisi altına aldığı Osmanlı ve Çarlık Rusyasını birbiriyle dövüştürüyor, Kafkas geçidine hakim olmak istiyordu. Çar ve Padişah Avrasya coğrafyasında İngiltere'nin sahnelediği bir oyunun aktörleri oldular. Her iki imparatorlukta İngiliz etkisi altındaydılar, ta ki Lenin ve Atatürk İngilizlere karşı bir ittifak yapana kadar. Mustafa Kemal, Anadolu'dan Kafkaslara uzanan siyasi projelere çok temkinli yaklaşmıştı. Tek müttefiki Bolşevikler'di. 1917'de gerçekleşen Sovyet ihtilalinden iki ay sonra İngilizler Kafkasya'yı merkez seçmişti. Bölgede hakimiyet bir, Anadolu ile Avrasya'yı ayıracak, iki, İngilizlerin Hindistan'a, İran ve Afganistan'a geçişini açık tutacaktı. Atatürk ilk olarak bölgenin İngilizlerden temizlenmesini ve Rusya ile Türkiye arasına koyulmuş Kafkas kamasını çıkarmayı hedefledi. Türkistan, Acemistan, Afganistan gibi İslam ülkelerinde panistamist hareketlerden kaçınılmalı diyordu. Bu ülkeler İngilizlerin itelediği ümmet kültürüne değil, Millet olmaya muhtaçlar. Bölge halkları yüzyıllarca bir yandan güneye inmeye çalışan Ruslarla, bir yandan bu kapıyı açık tutmaya çalışan İngilizlerle uğraştı. Dağların arasında saklı Gimri. Bugün bile yabancı güç oyunlarının aktörlerinden kendini koruyamıyor. Muhtar Abdullah Bey bu sembol köyle yakından ilgilenenler olduğunu söylüyor. İngilizler eliyle sahneye çıkan Vahabiler Gimri'den de geçiyor. Buraya girmeye kalkanlar oluyor. A, devlet ve cemaat olarak bunlara karşı duruyoruz. Fanatik duygularla dini kullanıyorlar. Ama bunların dinle işi yok. Mesele siyasi. Biz onların oyunlarına gelmeyeceğiz Gimri küçücük bir köy Şamil'in ve diğerlerinin ağırlığını taşıyor Bu köyde her üç kişiden biri Şamil diye çalıyor Hepimiz şaşkınız. Onlar ilk kez uzaklardan gelenlerin şaşkınlığını yaşıyorlar. Ben burada olduğuma inanamıyorum. Dağların kuytusuna saklı Gimri'de aydınlık yüzlü insanlar dağ çiçekleri gibi doğal, kendi zamanlarında yaşıyorlar. Yabancılara tekinli yaklaşıyorlar. Öyle üzere biz Abdullah Bey'in evindeyiz. Fatimat ve Eminat uzaktan gelen konuklar için özel yiyecekler hazırlıyorlar. Birbirimize çok benziyoruz. Yemekte baş köşeye ailenin en büyüğü Abdullah Bey oturuyor. Beni sağ tarafına alıyor. Gimri'yi anlatıyor. Gimri çok önemli bir köydür. E Şamil'in memleketidir. Burası hakkında yanlış bilgiler etrafa yayılır durur. Ama bir noktaya açıklık getirmek lazım. Bizim Rus halkıyla sorunumuz yoktur. Aynı coğrafyanın halklarıyız. Bu bir. Ruslar buraya medeniyeti getiren halktır. Bu iki. Okullar ve eğitim onlarla gelmiştir. Burası laik bir devlettir. Buna uygun olarak herkes yan yana yaşar. Abdullah Bey herkes işine geldiği gibi hayaller yayıyor, olan bize oluyor diyor. Sizden rica ediyorum. İnançlara baskı yapılıyor ve benzeri yalanları bir gözden geçirelim. İşte gelip gördünüz, biz istediğimiz gibi yaşarız. Bu yalanları yayanların bir amacı var. Toplumu parçalara ayırmak. Şeyh Şamil'in zamanında batı tarafından kışkırtılan Rusçar'ın zulmüyle savaştık. Bugün işte Irak, işte Afganistan, Batı'nın zulmüyle karşı karşıyayız. Ona 90 sonrası Batı'dan gelen demokrasi rüzgarlarını soruyorum. Demokrasi geldi, özgürlük geldi ama bıçak sırtında ilerliyor. Bana sorarsanız demokrasi ve özgürlük halkın menfaatlerine zarar verdiği zaman başkalarının özgürlüğüne dönüşür ve bizimkini kısıtlar. Uzun zaman sohbet ettik. Birbirinden lezzetli Kafkas yemekleri yedik. Öğleden sonra okula davetliydik. Orada Asiye, Fazilet, Hatice ile tanıştık. Hatice Türkiye eğitimli. Burada tek tük Türkçe konuşanlardan biri. Okulda çalışıyoruz. Evet, yani evet, ben medresede hani, çalışıyorum. Her Bunlar her hem okulda hem şey geçiriyor, yemek falan. Peki o okuldan mezun olan kızlar mesela ne yapıyor? Genellikle evdeler mi yoksa çalışıyorlar mı? Ee, şimdi önceden pek çalışmıyorlardı onlar. Şimdi çalışıyor. Okumaya şey, şehire gidiyorlar, oradan gelip çalışıyorlar. burada. Eğitim Rusça yapılıyor. Belli dersler avarca okutuluyor. Ama örf adet gelenekler sıkı sıkıya koruyun. Müdür, öğretmenler ve kesinlikle akrabam olduğuna inandığım Fatimat'la birlikte oturuyoruz. Fatimat, Puşkin'den bir şiir okuyor. Kafkas dağlarının özgürlük anlamına geldiğini söylüyor. Şiiri bitirince biraz tereddütlü, iki gece önce gördüğü rüyayı anlatıyor. ''Bu köye birilerinin geldiğini gördüm rüyamda'' diyor. ''Onlar sizdiniz.'' Gimri'de Türkiye'den misafir pek olağan değil ama Türkiye'nin buradan her şeyiyle adım adım izlendiği belli. Mesela Gibrilik kadınların en sevdiği dizi Karal Köfteci Cafe'de. vardı ya. Çalıkuşu. Evet evet onun serisi. Çalıkuşu serisi. Feride Hanım вот это. Feride Peki Tarkan'ı Tarkan da binden Tarkan Tarkan ne lazık hep Oh. Gimri <gülüyor> <gülüyor> hep şaşırtıyor Birinin telefonu Tarkan'ın müziğiyle çalıyor Sınıflarda küçük dağ çiçekleri var Dindik ve meraklı yüzü bakıyorlar Ayrılmak zor Keşke bir hafta daha kalsam Özlemim hiç gitmedi Çoğaldı sanki O kadar sahici o kadar maskesizler ki Geçen programda Hayhi'ye 100 yıl sonra kavuşup ayrılmayı anlatmıştık ya. Gimri'ye de o büyük özlemle dokundum ve ayrıldım. Bir zaman tünelinde Gimri ile karşılaştım. Yollarda dedeme rastladım. Gimri'den güneye doğru yola koyulurken çocukluğumu andım. Duvarlarında Kafkas kamaları asılı bir ev hatırlıyorum. Dedemin ve babamın kalpakları dururdu bir kenarda. Ablamın Kafkas kıyafetli resmi hala orada. 19. yüzyılın son yarısında küçük bir çocukken bu dağlardan İstanbul'a gelmiş dedem. Savaşçı bir ailenin çocuğu olarak Yıldız Sarayı'na alınmış, Osmanlı ordusunda görev yapmış. İşte Osmanlı bayrağı altında ortada duran o. Hayatı savaşlarla geçmiş, sürgünlere gitmiş, Cumhuriyet'in ilanıyla sürgünden dönebilmiş... ...ve az zaman sonra da hayata veda etmiş. Ben onu hiç tanımadım. Ama Kafkasya'nın yiğit insanların ...bağımsızlık ateşine dair hikayeleri... ...yabancı güçlerin kanlı oyunlarıyla... ...örülü yaşamları kulaklarımda yer etti. Dağların arasında yalnız halklar... Kendi dil ve kültürlerinin kozasında yaşıyor. İki milyondan biraz fazla bir nüfus, otuzdan fazla halkı, 70'ten fazla dili içinde barındırıyor. Dağistan bir kültür hazinesi. Avarın, kumuğun, lezginin sesi, rengi, elbisesi farklı. Azerbaycan'ın kıyısından Azerbaycan'a doğru giderken yeşillenen, düzleşen, zenginleşen bir doğayla karşılaşıyoruz. Müzik Derbent'te 5000 yıllık kadim şehre Askala kız tamamla tanışıyoruz. Azerbaycan'a yaklaştıkça artık çevirmene ihtiyaç duymuyoruz. Türkiye'de ha. burada böyle konuşuyoruz. Bunu hiç tahmin etmezler. <gülüyor> sen de baya konuşuyoruz sen. Düzdü, düzdünüz ne? Adı benim Kıztamadı. Ne? Kıztaman. Besteman. Kıztaman. Kıztaman. Da. Kıztaman. Kıztaman. Ha çok kız olmuş ailede. He. Anladım. 6 uşağı var. 6 6 uşak var. Onlar karimetlamağa becermeyende geledik hay ona kümeğe buna işlemaga. Gene bir kız var. her zaman kız tamam diyor sana. Kızlar tamam. Son kızsın. hindi altı kız var. Altı bacı var. Senin adın ne? Gülnar adı. Gülnar. Şimdi bir Derbent'e 30 kilometre falandayız. 30 kilometremiz kaldı Derbente. Birden yol kenarında işte Gülnar'a, kızsamama rastladık. Ve hatunlar hava. Yaşım Ne Türkçe konuşuyoruz, anlaşıyoruz baya. Domates ekiyor <gülüyor> Altmış 4 günde havunda gelmiştik, ben hele balaca uşağıydım. 1964'te nereden Tabasaran'dan? Tabasaran'dan küçük gelmiştik havunda. Buraya yerleştiniz. Evet. Ama burası, kız tamam çok bereketli bir yer Bereketli mi? yerler kabağda bereketiydi, şimdi çok bereket. Şimdi aziyat yani. az çoktu. Gene de var baksana öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bitti bereket? Bereket gitti. 90'larda? Evet, evet. Okul değiş geç olan vaktindice bereket var idi. İndi pul değişti, qotardı gitti. Peki hiç Türkiye'ye gidip geldiniz mi? Yok. Bizi kim aparadı ondan. <gülüyor> Türkmen'e gitmadan çabuk atan pul paraydı. Habilesira bu çilar yıl yili imaq kazanadı. Türkiye'ye gitmek için çok para lazım dedi. Da çok pul lazımdı. <gülüyor> çok pul, pul lazım. <gülüyor> ...salam gündüredik Türk... ...çoca halkını, işçilere, halkına, işçilere... ...sağlı olsun size de... ...allahu temel şadkala söz... ...salam düle günder bizden... ...bu sizin teratüreye. Bölgede Türkler vardı. Burada kalan Türkçe... ...geçen yüzyılda yapılan hararetli çalışmaların eseriydi. Türkçülük tarihinin en önemli isimlerinden biriydi... ...İsmail Gaspıralı. Türkçülüğü üç esas üzerine temellendiriyor... Dilde birlik, düşüncede birlik, eylemde birlik diyordu. Aralarında Hristiyanlar da olan Türkleri bölmemek için dinden bahsetmiyordu. Bu hareket Rusya'da Cedid Hareketi adını aldı, kısa zamanda yayıldı. İngilizler ve Rus Çarı Cedidçilerin karşısına kadimcileri çıkaracaktı. Onlar ümmet toplumunu savunuyorlardı. Türk Kurtuluş Hareketi'ne karşı Çar hızla medreseler açtı. Böylece Türk lafı ortadan kalkacak, din kardeşliği içinde milletler eriyip yok olacaktı 20. yüzyıla gelindiğinde bu topraklar denizdeki petrolü tarladaki ekiniyle Rusya'nın olduğu kadar batılı devletlerin de iştahını kabartıyordu anlaşanlı Derbent Kalesi neler görmemişti ki bu kent asırlardır doğunun anahtarını elinde tutuyordu bir çarpetro bir nadir şah kaleye bayrak dikiyordu İpek yolu üzerinde kurulmuş yani Dağistan'ın yani bu Kafkasya'nın bir kapı olarak tabi ki buradan başka yol yokmuş Kafkasya'dan Rusya'ya geçmek için. Mesela zaman zaman bir sürü istilacılar buraya gelmiş. O yüzden bu kale inşa edilmiş. Araplar, Araplar İranlılar. İranlılar Mesela İran nadirşah Müslüman olduğuna rağmen buraya hep sürekli geldiği için hep karşı hoş bir karşılamamış burada. Fakat Osmanlılar gelmiş daha Dağustan'ın içerideki köylere kadar gelmiş. Orada mahkemeler yani çok adaletli bir mahkemeli mahkemeler vardı hali anlatıyorlar yani. Hı -hı. Osmanlılar sevilmiş. Osmanlılar kendileri sevindirmiş. Mesela şu eski mezar veya baktığınız zaman her mezar taşının üzerinde böyle ay yıldızlı eski Osmanlıca yazılmış şeyleri görürsünüz. Bir tarih fısıldıyor Derbent mezarlığı. Yüzlerce yıl öncesinden bugüne kadar Hepsinde ay yıldızlı nakışlar. 11 Mayıs 1918'di. 88 yıl önceydi. Osmanlı desteğiyle Dağıstan ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Derbent'e ay yıldızlı yeşil bayrak çekildi. 15 gün sonra Osmanlı Mondros Mütarekesi'ni imzalayacak Kafkaslardan çekilecekti. Son yıllarda kale batıdan gelen ziyaretçilere kapılarını açıyor. UNESCO kaleyi yenilemek istiyor. Birleşmiş Milletler onu kültür mirası listesine alıyor. Hazır gelmişken konserler organize ediyorlar. Batı kültürünü 5 yıllık derbente taşıyorlar. Gençler 1990 sonrası gelişmelerden etkileniyor. Derbent'in bir rengi okullarda daha da belirginleşiyor. Burada daha çok Azerbaycanlılar oluyor mu Türkler? Burada var. Tabasaran'dan gelenler var. Bu okulda Tabasaranlar okuyor. Bu çocuğun şiirini dikkatle dinlediğinizde kulağınıza birçok Osmanlıca kelime çalınıyor. Mühlet, dostlar, şöhbet, takiş var. Onlar her ne kadar başka adlar taksalar da konuştukları Türkçe. Derbent'in içinde istisnasız her konuştuğumuz kişi aynı cümleyle söze başlıyor. Ben Türkçe bilmem ki diye söze başlayıp bizimle Türkçe konuşuyor. Türkçe bilen var mı? <gülüyor> Türkçe. Adın ne? Arzu. <gülüyor> Biz... Bu bilmiyorum. Ee, bu Biliyorum. Biliyorum. Biz buradan diye gey, biz kentten gel ya adam. Hangi var. kentten? Malakentten gelmişti. E ee, güzel konuşuyorsun be. Ve hmm. misafirliğe mi geldin? <gülüyor> Misafire Başka mi geldin? Mi? O da biliyor galiba. Yenizli. Nereye Yenizna. misafirliğe geldin? Konak gelmişti biz buraya. Ha konak geldin. Konak. Bacım var burda bizim. Bacı burada mı? Ha bacım Buralı var. Burada değil ama evlendi. Nere buradaydı? Yakında bir burada. E iyi, gece döneceğim mi? Yo, yok. Gayet iyiydin. Yatıya geldin aa, yani. Ah, hala gele, gele gitteydi biz. Anladım. <gülüyor> adın ne? Benim adım Zinfiro. Zinfiro. Ah e, Senin adın ne? Şevket. Şevket. Ah Şevket, bizde çok var. Türkçe biliyor musun? Biz İstanbul'dan geliyoruz. TRT Türk Televizyonu. Adın ne? Rayıda. Rayıda. Peki bunun adı ne? Vakıf. Vakıf? Aaa bu oğlan. Aynen. Uşak bu. Aynen. Uşak bu. Ne kadarlıksın sen? 11 ay. Konuştuğumuz herkes bizi evine davet ediyor. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Gece bizde bir süt et verin Ne işle meşgulsünüz? Göreviniz ne? Ben mescitçi diyorum. İmamedir bu. Bizi bir mescidi mescid, gez, mescid, bir mescidi gez mescid. gezdirseniz. E. Bu Kadim Mescidi 1315 yılı tarihi. Ay yıldızlar nereye gidek bizi takip ediyor? Hacı Bey 800 yıllık bir kapıdan geçip Cuma Mescidi'ne giriyoruz. Dermedim 5 bin yıl yaşı var. Bizim bir geldim eski kalemimiz var, narin kalemimiz var. İşte burada İran'da Sasaniler, Sularesi'nin olup, üç bahatçı olup, 150 sene Derbent'te haber hakimiyet sürüp. Bu vakte burada Kazerler var idi, bir tayfa var Kazerler diye. E, ya Hazerlerle Arable'nin arasında bir savaş olur. E, çok askerler e, e, e, ölürler. Bir öğleden sonra Derbent Kalesi'nin altında Nazım ve Beytullah Bey ile yeni dünya düzenini konuşuyoruz. İş aldı Bizde Beşim, de yok Beşimdana Novi Ruski'den kimi adamlar var Her tür pakarız okupatiliktiler Kalp tutakı Milletler cibinde hı. Hı hı. Cemaat kaldı işsiz hı. Biz robotada yoktu iş yoktu Dalineş ne oldu? Dalneş boladı varak usta o Bin dokuz yüz önce daha iyiydi değil aa, mi? Bin dokuz yüz doksandan önce yakşı yedi Hindi nasıl? yamandı Şimdi özelleştirme var oligarklar özelleştirme var. var Bir mitre turpak yoktu bir mitre turpak Mimdolları diyordu Ama şimdi demokrasi var de, demikra, böyle demokrasi yoktu вообще to naslavakh. Demokrasi yoktu, yok. Demokrasi demikrat... Amerika öyle diyor. Demokrasi o... var şimdi diyor. Amerika, Amerika yalan danışıyor. Amerika dünyada, Ama şey... bence adil bir sistem gelecek. He? Adil bir sistem ya, gelecek. Sistem ha. gelecek. Bir sistem gelince biz ulumarayız arkadaşlar. Bir dünya dolleyek. Gene revalit olsun süreyi. Ki biz cennete gireyim onda. Ben ne diyeyim? Ben sistem ki Cemi Müslüman, cemi dünyada yaşayan insanlar için yakışılık olsun, sülh olsun, eminamanlık olsun. Olmaz, Biraz cemaat, bu cemaatler hamur yer yeri yok, iş olsun. Cemaat içip işine gelsin. Ya Türk cemaati başı ya. yukarı olsun, biz de bakın fekliliklere. Nazım ve Beytullah Bey Derbent Kalesi'nin gölgesinde dertleşmeye devam ettiler. yoldan geldik biz. <gülüyor> Sizin adın ne? Allah kime götü ya? Allah güleceksiniz Aidat. Hı? Aidat. Ne? Öyle mi? Ya, ben Mahacaladan da. Necesis? Nece olasınız? Vallahi iyiyiz. Bunda iyi, burada iyi. Çok iyi, çok, çok çok sağ ol. Çok kadim bir şehir. Hı -hı. Allah Sizin kime götürsünüz? Selimat. Selime. Ha. Yani o kadar etkileniyor insan, duygulanıyor ki bak burada hepimiz böyle Türkçe konuşabiliyoruz. Hı -hı. Ben kendimi memlekette zannettim. <gülüyor> Geziz blo kulkona geliz biz ya konağa gelip burada da evlen. gideceğim hiç sıkmayacağım gelip yatacağım orada. Allah kime patakta gitti. Her bir Derbentli'nin başlarını biriktirmek. Herkesi anılara kaydetmek. Derventte de ben bunu yaşıyorum. Kendimi bir anda pazar yerinde buluyorum. Senin adın ne? Benim adım Siminaz'dır. Ya ne kadar güzel konuşuyorsunuz siz Türkçe böyle ben anlıyorum. Bilmiyorum Kürt Türk dili. Biliyorsun ama bu işte biz no. de bunu konuşuyoruz. Danışıyoruz. Biz Azerbaycanca danışılır. Aynı, aynı. Aynı. Aynı değil. Hiç gittiniz mi Türkiye'ye? Yok. Biz de böyle konuşuyoruz. Benim yoktu, Ma maaşım yoktu. <gülüyor> Yaşayış bizim budur. Ser gelerek 6'da, Aa. akşam giderek 6'da. Yaşamak her gün daha çetin. Şimdi Batı Türk halklarının içine küresel ekonomiyle giriyor. İnsanlar hızla fakirleşiyor. Derbent Kalesi'nin gölgesinde Hazar kıyısı tarihin bir dertli anından daha geçiyor. Emperyalist devletler bu bölgeyle ilgili birçok senaryo üretiyorlar. Bunlar işe yaramayacaktır. Benzer senaryolar Türkiye içinde, Rusya içinde, Çin içinde üretiliyor. Tek kutuplu dünya her türlü tehlikeye açıktır. İşte örnekler. Afganistan ve Irak önümüzde duruyor. Ama emperyalist güçler oralarda da zafer elde edemediler. Akşam basarken Derbent'i bir yandan Moskova'ya, bir yandan Bakı'ya bağlayan demir yoluna bakıyorum. Karşımız olanca petrolü ve gazıyla Hazar. Bir gün şarttan bir güneş doğacak diyen Mustafa Kemal'i hatırlıyorum. Doğu milletleri uyanacaktır demişti. Onlar yeniden doğacaklardır. Bu doğuş ilerleme ve refaha doğru olacaktır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacaktır. İşte o böyle demişti. Derbent'te Hazar'a uçuyor Martılar. Ufkun ötesinde başka ufuklar var. 51. bölümü geride bırakmış oluyoruz. Yıl boyunca sınırlar arasında sizlerden gelen yoğun ilgi ve destekle güçlendi. Birçok kurum ve kuruluş tarafından ödüllere, plaketlere layık görüldü. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Eylül'de bu kez Avrupa'yı oluşturan ülkelerde gerçeklere ayna olmak üzere buluşmayı diliyoruz. Ama yaz boyunca eski programları ekrana getirmeye devam edeceğiz. Yine pazartesi akşamları beğendiğiniz ya da kaçırdığınız bölümleri TRT1 ekranlarında izleyebilirsiniz. Bu arada sık sık program DVD'lerini soran izleyicimize bir haberimiz var. Sınırlar arasında programının ilk 32 bölümü Temmuz ayından itibaren TRT Marketler'de satışa sunulacak. İlgilenenler bu DVD'leri tek tek ya da toplu halde TRT Marketler'den edinebilecekler. Şimdilik ekibim ve ben büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek veda ediyoruz. Eylül'de yeni programlarda buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın efendim.